Kelimeyi şahadet ve kelimeyi tevhidle omuz omuza Allah nazarında kıymet taşıyan, avam ifadesiyle at başı giden namazın nazarı ülûhiyette ayrı bir değeri ve kıymeti vardır. Dudağı ülûhiyet aleminin neşvesiyle mütebessim herkes namazdan başka ibadetlerden duymayacağı şeyleri duyar.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 semalara doğru yükselen Allah'ın nazarı rahmet ve reffetinin celbine vesile olan bütün bu mukaddes ibadet eskar taat, müminin teneffüsü mahiyetinde semalara doğru yükselir. Namazda müminin nazarı muttasıl yukarıdadır. Allah büyüktür diye başlar. Kevni mekanası mekana sığmayan ancak tenzi mahfi olarak kalbinde duyduğu ve bildiği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 Fıtratı sahneye ihtisap etmek üzere Rabbime döndüm. İkinci bir döneklik benim için bahis mevzu olamaz. Ta yakın geleceği ana kadar. وَابُدْ رَبَّكَ hatta اَتِيَكَ الْيَقِنْ فَرْمَانِ زُبْحَانِ Kulağımdan tutmuş, aa dikkat et diyor. Yüzünü çevirme, zira o zaman beklediğin avu elde etmen muhtemeldir. İşte bunun için inat, Ali bir hasret haline gelir ve senin evci kemale çıkmana vesile olur. Hıs da böyledir. Uhrevi güzelliklerim, cemali ba kemali kazanmayı ancak hıs sayesinde elde ederiz. Hırs insanın mahiyetine konmuştur, cennette köşkünü, sarayını genişletsin diye veya daha âli insanlara has keyfiyet olarak zevki ruhanisini ariz ve amik kazansın, iktisap etsin diye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 Açgözlü yaratıldı, bir tane için kapana kısılacak mahiyette yaratıldı. Ama bu uhrevi güzellikleri celbetmek, onlara gönül vermek, gönlünü bakı alemin sermedi güzelliklerine kaptırmak için verildi. Ancak bunu namaz yoluyla temin edebilir. اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ حَلُواۜ İnsan açgözlü yaratıldı, haris yaratıldı. En küçük şeyler karşısında kendisini feda edecek kadar aceleci yaratıldı veya acile müptela yaratıldı. Acile gözü kapalı yaratıldı, sonradan verilene karşı alakasız yaratıldı. <gülüyor> Bunun zaruri neticesi. Bundan ötürüdür ki kendisine şer gelip isabet ettiği zaman basar feryadı, yanar yakılır.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 peşin ücretin meftunu ve müftelası bulunduğundan, musibet başına gelince basar feryadı. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُعَى Hayırda eline geçtiği zaman sımsıkı cimri kesini verir. Öylesine tutar ki tek kuruşun elinden kaçmasına imkân vermez. Niçin? Haristir. Biri bin etmek ister. Zavallı bilmiyor ki. Dünyada kendisine verilen şeyler,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 Kelimeyi tayyibe olarak Allah'a yükselme istidat ve kabiliyetindedir. İleyhi yesadül kelimut tayyib vel amelus salih. Salih amel ve güzel sözler. Tevhidden, tesbihten, tekbirden daha güzel söz mü olur? Allah'a yükselme liyakatinde olan tek kelime ve cümleler bunlardır. İleyhi yesadül kelimut Tayib vel amelus salih. Salih amel ve güzel sözler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 sana karşı olan bağlılığımı ifade eden eşhedü en la ilahe illallahı söylesem yine de sana karşı arzu budiyette bulunmuş olamam. Eşhedü en la ilahe illallah derken vabudu mutlak maksudu bil istihkak Allah olduğunu, daire-i uluhiyet ve rububiyetinde şeriki bulunmadığını, her şeyin zimam elinde olduğunu böyle bir Allah akidesini itiraf ve ilan etmek vardır namazda.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 birbirine takılı binbir tedavi seni çok ulvi ufklara götürüyor. Yer yer sefinede uhun yanına, yer yer Tur'da mütecelli Hz. Musa'nın yanına, yer yer gökten yağan bir aslar halinde tecessül ve temesül eden Hz. Mesih'in yanına, ve yer yer en müzeci enbiya Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına götürüyor. Esselamu Aleykü eyyühen diyorsun, hüzura çıkmış gibi,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 sana içimin dolusu, zerratı vücudu madedince selamlarımı takdim ediyorum, kabul buyur deyip, adeta Resul-i Ekrem'le diz dize gelme meselesini hatırlatıyor. Erkan-ı imaniyeyi hatırlatıyor. Maliki i din dediğiniz zaman, ahiret gününün, hesap gününün tek sahibi Allah'ın huzurunda hesap vermeyi hatırlatıyor. İhtina sırat-el müstakim dediğiniz zaman, şeriat-ı mübini İslam'ı, Kur'an'ın ahkam ve muhtevasını ve sizden bunu talebi hatırlatıyor. Bir erkanı imaniye manzumesi namazın erkanı içinde size kendisini hatırlatıyor. Siz bu hatırlayış, anlayış ve çeşitli tedavilerle kahrükü'da, kah secdede, kah kıvamede, kah seyyatta Rabbinize karşı adeta nasıl ibadet yapacağınızı bilemiyor. Bir şaşkınlık içinde yatıp kalkmak istiyorsunuz.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 midemizin gıdasına mukabil, bağırsaklarımızın kutuna mukabil, ruhumuzun ve kalbimizin gıdası olan namaz almak, yukarılara doğru ruhen pervaz edeb uçmak için erihna ya Bilal. Biz de müezinin seslenişine böyle bakacak. Mescide koşarken bu hava içinde koşacak. Cenab-ı Hakk'ın karşısında el bence divan dururken tam huzuru idrak şûru içinde duracak.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 Yine sahih hadisin ifadesiyle yılandan çiğnenden kaçıyor gibi kaçacaktır. Ve yekra en yahuda fil küfür, kema yekrehu en yukuda fapın nahr imanın tadını tatmış üç sınıfı saydığı yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> müslümi şerifteki ifade ilavesiyle bade iz an gazullah bir insanı küfür ve talaletten Allah kurtardıktan sonra.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 İnsanla küfür arasında farika alamet hâil Allah mafaza buyşun terki salattır. Ve onun için yine farika yine Tevâdî müsallâliyet sânnen buyurmuşlardı. Mansalla salatena, wasṭak bilakibletena, wa akel zebihtena, f'dalik al-muslimu lâzî lâhu zimma tu llahi wa zimma tu rasûlihi. <gülüyor> Namazımıza kılan, kiblemize tevcüyen.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 Yani tabir caizse o Allah'ın ve Resulullah'ın zimmisi olmuştur. Kimse ona dokunamaz. Müminlerin zimmetini kabul edene eziyet ve cefa Allah'a ve Resulullah'a eza ve cefa sayılırsa ya doğrudan doğruya Allah ve Resulullah'ın zimmetini kabul edene eza ve cefa nasıl bir eza ve cefa sayılır? Onu ehli insafın insafına havale ediyorum.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 Namazı tefii belâkabilinden eda etme niyetiyle, havasıyla ve edasıyla gelir. Ve idâkâmu ile salâti kâmu kusala. Yura ünennâs ve lâ yezkurûna Allâha illâ Namaza kalktıkları zaman uyuşuk uyuşuk kalkarlar. Miskin miskin kalkarlar. Çünkü imanları sayesinde bu neşveye elde etmemişlerdir onlar. Angarya kabilinden, Sukra kabilinden yaparlar.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 فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yazıklar olsun namazlarından sehvedenlere diyor Kur'an-ı Kerim. Namazdan sehvedene. Yani Rabbin huzurunda dururken ondan uzak olanı an ve od mücavezet içindir. Huzurda durup da uzak olma. Bunun zayıf bir hadis şöyle ifade eder. يَا nas zamanun زَمَانٌ يَجْتَمْعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَيْسَ فِيهِمْ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 Ezâd gelmişti. Hadiseler itmişti. Başka masâati vardı. Allah Celle Celalü şöyle buyurur. Ben affettim hepsini. Onu da affettim. Hum la yeska câlisuhum. Onlar öyle bir cemaattir ki arkadaşlar onların şakı olamaz. Onu da bağışladım ben. Mümin ibadeti bu türlü kavrayış ve idrak içinde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 bütün hakikatlarını hatırlatmaktadır. Biz mabudu mutlakın mabudu mutlak olduğunu namazda hatırlarız. Derkar olur bizim için İyyake na'budu. Rabbimiz sadece sana ibadet ederiz. Temizledik kalbimizi, huzuruna geldik. Arkasından koştuğumuz şeyleri muvakkaten bıraktık. Şimdi rahmetin talebi peşindeyiz. Rabbimiz sadece sana kulluk yaparız.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 Bizi rükâ ve secdeye götürecek hadiselerine, baskılarına karşı yardımı senden istiyoruz. اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Bizi doğru yola ilet. Nebilerin çizip gittiği, senin şehrah dediğin sırat-ı müstakime hidayet eyle. اِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ diyoruz. Rüka gidiyoruz. Allah'ı tesbih takdis ediyor. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ diyoruz. Seni tesbih ederiz, ey âli olan Rabbimiz, ey azim olan Rabbimiz, seni tesbih ederiz diyoruz. Mün'im ve müfattil veya muftil olan, o olduğunu itiraf ediyor. Elhamdülillahi Rabbül âleminle bir ahdi Peyman yenilenmesi yapıyoruz. ve وَلَكَ الْحَمْدِ هَمْدًا تَيِّبًا كَذِّرًا مُبَارَكًا فِيهِ diyor. Kavamede dahi ona yeni bir hamd yapıyoruz.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 Hamdan taibi ben kâtiren mübarek en fi. Hamdan mil ardı ve mil al ve mil ama binehuma diyoruz. Bunu bil sahabi Resul Ekrime rükuda kavuşmuş olmanın havası içinde söyleyince, rükuda Resul Ekrime kavuştu. Aya kavamaya kalkınca Rabbena ana kal ham. Hamdan taibi ben kâtiren mübarek dedi. Bu söz hafif hissedildi.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 Allah muhafaza buyursun. İlk kendisini baş aşağı götürecek şey de namazın terkidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem in evvel ma muhasebu bihi'l abdu salatu. Fe in salihat faqad Bir rivayet budur. Ve in fasadat faqad khaaba ve İlk defa hesapta insana sorulacak şey namazıdır. Namazını tas tamam eda ettin mi? Yerine getirdin mi? Şayet namazı insanın sağlam eda edilmiş ise o insan kurtuldu buyuruyor. Başka bir hadisi şerifte ise sayir amelleri de salaha erdi sözüyle ifade ediliyor. Şayet namazını eda etmemiş, kılmamış ise her şey yıkıldı demektir. Husran ve haybete maruzdur, baş aşağı gitmiş demektir. Onun içindir ki bu güruh ve zümreyi anlatmak için Kur'an şöyledir: Halu mäsaleke kumfi sakar. Sizi bu apaçık, açık, bu korkunç cehenneme sakar isimde Allah'ın azabına baş aşağı getirip atan neydi? Araf halkı veya cennet halkı, cehenneme baş aşağı, azabı ilahiye baş aşağı girenler ve düşenlere mäsaleke kumfi sakar. Siz Nebi'nin sesini soluğunu duymadınız mı? Günde beş defa minarelerinizde semalara doğru şahbal açıp yükselen ezanı duymadınız mı? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَآيْا اِلَى اللّٰهِ وَعَامِلًا Fermanıyla tebcil edilen, gökten inen bir ses gibi alkışlanan ezanı duymadınız mı? Allah'a davet eden sesten daha güzel, daha alımlı, daha çalımlı bir söz, bir davet mi olur? Bunu bilmediniz mi? مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي <سَقَار> Mümin cemaat içinde yaşadınız. Minare gölgesinde bulundunuz. Müzekkir ve muhtirler pek çoktu. Vaiz nasihler mevcuttu. Ne diye gelip cehenneme girdiniz? Niçin buraya girdiniz? İşiniz ne? مَا fi sakkar. سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ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 Cemaatlara yetişmek için yeri tepmek, tepinmek, koşmak, adım adım mescitlere gitmektedir. Allah Resulü buyuruyor. Melekler bunun için Zira sen mescide gitmek üzere yola çıktığın andan itibaren namaza manen girmişsin. Namazın formüllerine girmesen dahi. Vantizaru salati ba'da salat. Bir de namazdan sonra namazı bekleme. Öğleni kıldık. Rabbimize kulluğumuzu arz ettik.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 Mescidin etrafında kulübecikler yapalım, orada oturalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duydu bunu. Buyurdular ki, ''Eturidûne enten kur bel mescid.'' Mescidin yanına gelmeyi mi murat ediyorsunuz? ''Kalûne amerednâ zâlike ya Rasulallah. Evet öyle düşünmüştük. Mescide yaklaşalım, sana yaklaşalım, sohbetle müşerref olalım, seni dinleyelim. Günümüzün pek çoğu mescitte geçtim. Allah Resulü şöyle buyurdu: Nida ederek, ben İslam'a, diyar akum yüktə batarukum, diyar akum ben kaldığınız yerde kalın. Mescide gelirken bıraktığınız izler ibadet sayılacaktır. Ben İslam'a yerinizde sakin olun. Mescide gelirken bütün geç yolda geçirdiğiniz zaman ibadet sayılacaktır. Benii salama yerinizi terk etmeyin. Orada kaldığınız müddetçe aradaki mesafeyi ibadet sayacaktır Allah Teala Celaluhu. Mescit yolunda oluş mescit içinde sayılıyor. Resul Ekrem'in beyanı Allah'ın beşareti içinde. Onun için müminler kaldıkları evde apartmanda hamda namazını eda etmeyecek. Büyük namazına dair edildiği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 Muazeneye riayet etmek lazım. Menhiyattan içtinap ederiz içinde değil isek. Zaten içindeysek içtinap etmeye mahal yoktur, mesa yoktur. Mescide gelecek ve namazımızı eda edeceğiz. Teala. Zira mescitler... ...yeryüzünde Allah mescidinin parça parça... ...işaretleri, müşirleridir. Bütün mescitlerden... Allah mescidi olan Beytullah'a doğru teveccüh eden kıbleler, birer müşir birer ibire gibidir. İnsanın yolunu gösterir, Allah'a giden yolunu gösterir. cemaat kübra halinde veya cemaat halinde mescitlerde eda edilen namazlar, Kabe'de ed eda edilen namazlar arasında hüsnü kabul görür inşaallahu Teala. Biri Allah'ın yaptığı mescit, öbürü çevre çevre ona bağlı onun etrafını sarmış,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 Onun içindeki ki Fahri Kâinat Efendimiz Medine'ye teşrif eder etmez, hem askeri şuranın toplanacağı, hem sivil erkanın toplanacağı, hem ubudiyetin Allah'a arz edileceği, hem içtimai meselelerin meşveretinin yapılacağı, mescidin binasına koyuldu resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hem nasıl koyuldu? Ashabıyla beraber onun hakkında amele sözü söylemek, o büyük ruhu rencide edecekse,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 Başını yere koyuyor, hesabını veriyor, kalkıyor, bir iş yapıyordu. Frenkse ifadesiyle şarj oluyor, kalkıyor, bir iş yapıyordu. Yeniden cürme giriyor, belki geliyor, yeniden Rabbisine tehalet ediyor, yeniden arınıyor, bir iş yapıyordu. Sahih hadisde Allah Resulü öyle buyurur. Siz gecede günah işlersiniz. Sabah namazını kıldığınız zaman namaz onu yıkar. Siz sabah ile öğlen arasında yak tarifun sözüyle ifade ediyor.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 yağtasılu feyadkhulu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa ala jasadi min daran wa hal yabqa min daran hi shayun la yabqa min daran hi shayun fe kadhalika as-salatu al-khams yamhu Beş vakit namaz mu'minin kapısında çağılayan bir çay gibidir ki günde beş defa içine dalar ve yıkanır mümin onda İnsanın kapısında böyle bir çay olsa günde beş defa içine dalsa, yıkansa çıksa üzerinde kir kalır mı? Hayır ya Allah kir kalmaz. 5 vakit namaz da böyledir. Allah müminin hatalarını mahveder, siler, süpürür, tertemiz kılar, pak eyler onu. Buyuruyor. Onun için mescit fonksiyonunu ifa ettiği zamanda arınmış insanlar vicdan duruluğuyla, sihhşarlığıyla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 bulaşan kulluk anlayışı içinde ibadet yaptığı yerler olmanın yanı başında içtimaiye ait bir vazifeleri yapacakları yerler haline gelsin. Mescitleri Allah'a iman edenler bünyat ederler. Resul-i Ekrem'in bu bünyat mevzuunda nasıl bir gayret içinde olduğunu size arz ettim. Aklıma hutur eden şeylerle Karşınıza çıkmayı daha fıtrî buluyorum. Hanedanı Osmani'den, Sultan Ahmet cennet mekan, tevafukların padişahı, makamı cennet olsun, kademi paki nebevi diye İstanbul'da teşhir edilen, topraktan veya taştan tahkir edilmiş, o mübarek cismi sarığına veya başındaki tacına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 Hazret diyeceğim, bu küçük Ahmet de öyle çalışıyordu. Muhammed'e bağlı Ahmet, Allah'ın salat ve selamı Efendimiz üzerine rahmet ve kufranı büyük hünkârın üzerine olsun. Öyle düşünü böyle yaşadığı için, ölüm hele can ve heyecanları içinde de elbette ki eteğini çakıl dolu görecektir. Lâlem ben az doğrult, nereye hünkârım? Mescide biraz şakıl ve harç götüreyim diyecektir. Rabbin huzuruna böyle gidecektir. Ve sonra senelerce sonra torunu cennette, buhbuheyi cennette, bir salına gezerken görecek. Dedeciğim nasılsın diyecektir. Allah beni yaptığınız şeyleri kabul buyurarak mağfiret etti. Cennete koydu. Kızcağızım sen de yakında geleceksin diyecek boynuna sarılacaktır.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 vazetmem herhalde düşünülüyormuş. 2-3 hafta diye hikmetinli mat burada başkası vazedecek. Belki mütefendi vazedecekler. Sonra Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Eyledi her şey güzel eyledi Etti her şey güzel etmiştir. Hazret tahkî ifadesiyle vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahî güzel etmiş. Netmişse güzel etmiş. Mevla görelim netmiş. Allah'a emanet